Efendim yeni bir bahçe sohbetinde buluştuk sizlerle. Bugünkü konuklarım Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Emin Işık. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Neysen Şaban Keşkeş siz de hoş, hoş geldiniz. Efendim. Hoş bulduk. Emin Hocam bu ayın özelliği gereği ibadete, duaya daha fazla önem veririz. Öyle değil mi? Ramazan ayında. Evet. Dua nedir? Nasıl dua yapılır? Dua sözdür efendim. Eyvallah. Allah bize sözle hitap ediyor. Kur'an gönderiyor, kitap gönderiyor. O hı hı. kelamullah diyoruz onlara. Allah'ın kelamı hı hı. Ondan bize gelene vahiy diyoruz. Hı hı. Bizden ona gidene dua diyoruz. Hı hı. Aynı şekilde söz alışverişidir. Hı hı. Duanın aslı. Yalnız tabi bu sözle beraber yüreğin de o söze eklenmiş olması gerekiyor. Uygun o ikisi. Ha, şimdi şöyle yani. Hı. Dil ile dua yapılır evet. Evet. ama kalp ona ekli olması lazım. Yani evet. o boş bir kovan gibi Hı? gitmeyecek. Ona bir şey koyacağız biz. Cenab-ı Hak diyor ki illa men et Allah'a bir kalbin selim, evet. bana selim kalple, temiz kalple geleceksiniz evet. diyor. Evet. Biz şimdi tepsiyi boş sürersek misafire bir şey ikram ediyoruz Hı -hı. değil? Hı -hı. Mi? Hı -hı. Evet. E boş tepsiyle ne? Bunun içinde çay mıdır, kahve Hı -hı. midir Bir şey yoksa bu boş tepsiyi nasıl ikram ediyoruz? Bir gümüş tepsi içerisine hı hı. kalbimizi koyuyoruz. O gümüş tepsi hı hı. bizim hı hı. sözümüzdür, hı hı. kelamımızdır. Hı hı. Ama onun içine kalbimizi koyuyoruz, Allah'a sunuyoruz. Hı hı. Kalbimizi, ruhumuzu Allah'a kalbiyle dua edilir. Çünkü Allah zaten kalbimizdedir. Peki evet. şey beklemek, yani dua hı hı. ettik hemen evet. cevabı verilsin Hayır, demek uygun mudur? <gülüyor> gelmeyelim de. <gülüyor> eyvallah. eyvallah. Kur'an bize birçok yerde ışık tutuyor. Evet. Kur'an'daki peygamberlerin duaları var. Hı hı. İbrahim peygamberden, Hz. Musa'dan, işte Yunus Aleyhisselam'dan hı hı. diğer peygamberlerden bir takım örnekler veriyor Kur'an-ı Kerim bize. Hı hı. Bu dua ayetleri daha çok oruç ayetleriyle beraber geçiyor. Hı hı. Demek ki Ramazan ayı sadece oruç ayı değildir. Bir manada da dua ayıdır. Ha, biz niçin orucu tutuyoruz? Kalbimizi harekete geçirmek hı hı. için. Ama midemizi aç bırakarak yapıyoruz bu işi. Yani mideye en yakın organ kalptir. <gülüyor> evet. mide, mide dolayısıyla yani bir hı hı. ocağı yakıyoruz aslında üstüne de tencereyi koyuyoruz ki o hı hı. su kaynasın, kaynasın ha. Şimdi biz kalbimizi midemizin üstüne koyuyoruz. O midedeki açlık, o rikkat, o yumuşaklık, o merhamet hı hı. duygusu, o şefkat duygusu kalbimize tesir etsinler. O duygularla yaptığımız zaman Allah katındaki dualar, dilekler kabul oluyor. Bana diyor temiz kalple gelirseniz Hı -hı. ben sizin dualarınızı kabul ederim diyor. Siz isteyin ben vereyim diyor. Hı -hı. Hı -hı. Şimdi Hı -hı. o bakımdan duaın vakti yok. Hı -hı. Fakat konsantrasyon meselesidir. Hı -hı. Yani bir peygamber efendimiz de dua yapıyor. Ya namaz kıldıktan sonra Hı -hı. yapıyor. Ya Kur'an okuduktan sonra Hı -hı. yapıyor. Ya oruçluyken yapıyor. Allah'a en yakın olduğumuz üç hal var, üç yer var eğer hı hı. dua için bir hal tespit hı hı. edecek olursak, psikolojik durum. Birincisi orucun son bölümü, iftara en yakın olan kısmı. Hı hı. Artık oruç bitmek üzeredir, hı hı. tamamlanmıştır. 18 saatlik, 17 saatlik bir açlıktan hı hı. sonra iftarı bekliyoruz ama e, Tam da yani iştahımız da yerinde, sofra da hazır ama elimizi uzatmıyoruz, bekliyoruz. Emri, emri, bekliyoruz. emri bekliyoruz, emri bekliyoruz. Hı hı. İşte onda ya Rabbi ben senin emrine itaat ediyorum. Hı hı. Vakit olmadan bak bir şey, her şey hı hı. ölümde hazır olduğu halde bir şey yemiyorum ki vakti hı hı. bekliyorum. Hı hı. İşte ben senin emrine itaat ediyorum, sen de benim dileğimi kabul et hı hı. şeklinde bir dua. Evet. İkincisi, biz secdede Allah'a en yakın olduğumuz yerdir. Hı hı. Namaz bittikten sonra, zaten namaz secdeyle bitiyor. Son hı hı. kısmı secdedir. Ondan sonra secdeden sonra salavat, dua okuyup. Bunlar vücut diliyle yapılan duadır. Hı hı. Ha, yani beden, beden diliyle yapılan hı hı. duadır. Onun için namaz beden diliyle bir dua şekli bizdir. Çünkü böyle el bağlayıp durmanın bir saygı ifadesi vardır. Rükû ile o hürmet, saygı ifadesi vardır. Hı, Secdeye hı. kapanmanın bir kendine göre bir mesajı vardır, hı hı. ifadesi vardır. Onun için sadece dil ile yapmıyoruz. Bedenimizi de katıyoruz buraya. Ve ayrıca kalbimizi de koyuyoruz dualarımıza. Evet. Şey demiş. Bir misal verin. Mesela bir Tahincizade varmış. Sivas'ta bir imam yaşlı hı. bir zat. Tam namaza kalkacağı zaman cemaate cuma namazında demiş. Ki, "Yahu şu kalbinizdeki paraları ne olur cebinize koyun Çünkü paranın yeri ceptir. Kalpteki olması gereken şey de Allah'tır demiş. Kalbinizdeki paraları çıkarın cebinize koyun, kalbinizi boşaltın. Oraya Allah'a koyun, şimdi ona dua edeceğiz, ona namaz kılacağız, onun huzuruna varacağız diye. E çok güzel bir tavsiye yani şimdi. Gerçekten paranın yeri ceptir. Para put değildir, para bir araçtır. Nimettir, şükretmemiz gerekir. Refah terti zenginlik de nimettir ama tapılacak bir şey değildir. Nimeti verene tapacağız. Hı hı. Kendisine tapmayacağız. Zaten Evliyaullah'tan zat diyor ki: "Avam rızık peşinde koşar. Hı hı. Halbuki Evliyaullah Rezzak'ın peşinde koşar." Hı hı. O rızkı verenin peşinde koşar. Hı hı. çocuk babasından bir şey isteyeceği zaman hı hı. gidip bakkal amcadan istemez. Hı -hı. baba bana top ya yahut ciklet aldır şu evet. aldır. Ba sahibinden işte yani Hı -hı. alacağı yerden. Biz de Allah'ın mahlukatı olarak Allah'ın evet. yarattığı bir takım güzel varlıklar olarak Allah'la aramızı düzeltmemiz ne isteyeceksek ondan istememiz gerekir. Ama Hı -hı. samimiyetle istememiz gerekir. İhlasla. Yani, i̇hlasla istememiz Hı -hı. gerekir. İhlasın ölçüsü budur. Dil, beden, Hı -hı. hal, hareket, kalp Hepsi üst üste gelirse o şey olur. Mesela şimdi bir söyleyeyim Bir elimizde bir pertafsız olsa hı hı. yani bu büyüteç. Büyüteç. Şimdi onu böyle uzak tutarsan bir şey yapmaz. Hı hı. Çok yaklaştırırsan yine bir şey yapmaz. Hı hı. Onun bütün ışıkların toplandığı en keskin noktada Odaklandım. odaklandığı bir yer vardı. Onu oraya getirdiğin zaman cız diye yanar. Evet. Ve bununla sigara yakarlardı eskiden. Yaşlılar evet. biliyorum böyle güneşten. Hı -hı. Tutar sigarayı da hı -hı. tutar sigarayı yakar. Yangınların çoğu zaten o cam şeylerden çıkıyor. Evet, Atılan şişelerden Orman ormanın içine atıyor şişeyi. Sonra o bir ışık öyle bir geliyor Kemizmeler ki. Görüyor. Yan taraftaki hı -hı. o çalıyı ya da otu hı -hı. kuru otu tutuşturuyor. Ondan sonra yangın oluyor. Hı hı. Ufak bir hareket büyük şeylere sebep. İşte odaklanmak, evet. konsantrasyon hı hı. dediğimiz şey yahut ihlas dediğimiz şey hı hı. budur. O bakımdan Allah her zaman için bizimle beraberdir. Hı hı. Nerede olursanız olun ben sizinle beraberim hı hı. diyor. Hı hı. Önemli olan senin onunla beraber olup olmadığındır. Yani ona odaklanıp odaklanmadığındır. Yani şey gibi hocam ben seninleyim sen kiminlesin. Tabii tabii yani ben her zaman seninleyim sen kiminlesin. Şimdi çocuk annesinin kucağında. Hı. Annesinin gözü de çocuğun yüzünde üstünde. Hı. Ama çocuk uyuyor. Hı. O nerede olduğunu farkında değil. Biz de öyle Allah'ın kucağındayız Hı. aslında. Hı. Ama uykudayız gafletteyiz buna gaflet diyoruz. Uyanmamız lazım. Hı. Onun kucağında olduğumuzu, onun himayesinde, onun şefkatiyle, sevgisiyle, merhametiyle. Hacı bektaş Veli bir besmele şerhinde buyuruyor ki şöyle diyor. Bir Bismillahirrahmanirrahim dediğin anda Allah sana üç defa seslenir diyor. Sen bir Bismillah, Bismillah çekersin Allah sana üç yerde seslenir diyor. Bismillah dediğin anda kulun beni amdı der. Rahman dediğin anda kulum bana sığındı der. Errahim dediğin anda kulum benden istiyor vereyim Hı. diye diyor. Sen bir bismillahirrahmanirrahim dersin. Allah'ın üç isminin üçünde de Allah sana cevap verir diyor. Allah dediğin anda Hı. kulum beni andı der. Rahman dediğin anda Hı. kulum bana sığındı iltica etti. Hı. Rahim dediğin anda kulum i̇stiyor. benden istiyor çünkü merhamet diliyoruz biz Allah'ına, şefkat diliyoruz. O bakımdan Allah'a yani kulluk demek Allah'la barışık olmak demektir. O kadar. Allah'la barışık olmak. Bunun barışık olmanın da şey lafla değildir, kalpledir. Seven zaten sevdiğinin emrinde ve hizmetindedir. İman demek Allah'ı sevmek demektir. Allah'ı bilmek ayrı bir şeydir. Yani Allah var, işte gökleri yarattı, kainatı yarattı ama benimle bir ilgisi yok. Bu iman değildir, bu bilgidir. Hı hı. Ah. İman olması için bu bilginin önüne bir de artı olarak sevgi katlanması lazım. Hı hı. Zaten sevdiğimiz şey, iman ettiğimiz şeydir. Ne kadar seveceğiz Allah'ı? وَالَّذ۪ينَ <türüyor> اَوْمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ Bütün mesnevi altı cilt Mevlana bu, bu, bu cümleyi anlatmaya çalışıyor. Allah vardır, birdir ve sevilmeye layıktır. Onu seversen kul olursun. Sevmediğimiz müddetçe Allah'tan uzağız. Nitekim nefret ettiğimiz insan yanımızda da olsa yan tarafa. Evet. Ondan uzağız. Ama sevdiğimiz insan dünyanın öbür ucunda olsa ona yakınız. O bakımdan bu işin son noktası da aşktır. Allah bilgimizi de doğru yolda eylesin. Doğru bilgilerle. Evet. Oraya doğru bilgilerle, her şeyin doğrusuyla gidilir. Sırat-ı müstakim o demektir. Evet. Doğru bilgi, doğru hareket, doğru sevgi, Hı -hı. hedefine yönelmiş budur. Sırat-ı müstakim. Evet. İhdine sırat-ı müstakim. Günde kırk rekat evet. namaz kılıyoruz. Yirmi sünnet, yirmi toplam evet. olarak söylüyorum. Günlük ibadet kırk rekat. Bu kırk rekat namazda Allah'tan bir tek şey istiyoruz. Doğruluk istiyoruz. Evet. Sürekli istediğimiz dolar. İhdine sırat müstakim. Niye bunu istiyoruz? Çünkü Allah diyor ki ben doğruluk üzereyim diyor. Ben oradayım diyor. Doğruluktayım diyor. Beni arayan doğru yoldan gelecek, doğru olacak. İstikamet dediğim için. Aynı şeyi bakıyorsun Dostoyevki romanında söylüyor. Allah her yerde aranır ama diyor en çok doğruluktadır diyor. Allah oradadır diyor. Allah sevgide de vardır, güzellikte de vardır. İhtişamda da vardır, nimette de vardır, şükürde de vardır. Her yerde, her nimette, her zerrede Allah'ın tecellisi vardır ama en kolay gidilecek yer doğruluktadır. Çünkü O zaman ben de doğruluk, ben de doğru yolu sereyim diyor. Ben de doğruluk. O zaman üzereyim. güzel sesle de vardır. Tabi. Özel Şaban'dan bir müzik parçası isteyebiliriz. İşte hocam. estetikte de vardır evet. ama estetikte de şey estetik kaygan bir yoldur. Orada giderken ayağımız kayabilir. <gülüyor> Allah kaydırmasın evet, hocam. Kaydırmasın. Çünkü <gülüyor> sanatkarın kendi sanatına tapma gibi bir tehlikesi vardır. Allah kendi olsun. yaptığı güzelliğe Hı. hayran olur ve kendi Allah'ı unutur bu Hı. sefer kendi eserine tapar. O bakımdan Allah bizi gafletten uyandırsın. Hı. Sanat ehli de idrak lazım. İlim Hı. ehli, ilim ehli Hı. için de aynı şey. Hı. Bilgisine tapar adam. Bilgisiyle Hı. mağrur olur. Pöf pöfle. İşte şeytan Sarkoş olduğu için yanlış yapmadı. Evet. Kibre kapıldı. Bilgisine güvendi. Kibre kapıldı. Onun için. Evet. Sarkoşluk yaptı. Seslemlik yaptı. Yani <gülüyor> zavallı. Evet. Onun evet. için. Buyurun efendim. <gülüyor> Dinleyelim. Haydi. Allah. Şaban sağ olasın eyvallah evet, evet. evet hocam evet. duanın üçüncü kabul edilme <gülüyor> noktasını evet. ben siz sormasın ben <gülüyor> hocam. birincisi dedik ki orucun son, son bölümlerinde hı. emre itaatimizi teslimiyetimizi hı. gösterdiğimiz anda Allah'ın emrine uygun hareket hı. ettiğimiz bir anda diye dileklerimizin kabul olma ihtimali büyüktür. Oruç hı hı. ayetlerinden sonra geliyor zaten doa. Mesela evet. oruç ayetini bildirdikten sonra o duani esteciv Ve iza sa'alaka ibadu anni beni kullarım senden beni soracak olurlarsa, sorarlarsa de ki ben yakınım. Hı. Onlara da demiyor. Çünkü onlar kelimesi de biraz şey. Yani uzaklaştırma tutmuş gibi. Hı hı. Ben yakınım diyor. Kime, herkese, her şeye. <gülüyor> e Ucibu Ucibu davetet da'i diyor. İcabet ederim <gülüyor> Bu Arapça bakımından <gülüyor> Yani <gülüyor> İza da'ani da'i Estecibi la'u falan şeklinde bir Yani şart cümlesi böyle. <gülüyor> Ama icabeti peşin söylüyor Allah. Hı hı. ben kabul ederim dua edenin duasını diyor yani kabul edeceğini peşin, peşin söylüyor istelik Arapça dil kuralına aykırı, aykırı bir cümle, ha, cümle kuruluyor. Evet, hüküm kuruluyor evet. bu ne demektir Tabii bunun için Hazreti Mevla'na uzun mesnevi de sayfalar hı hı. dolusu hı hı. izahat veriyor açıklama veriyor bu Allah'ın bize hem duaya teşvik ediyor hı hı. hem de Kabul edeceğini peşin söylüyor. Hı -hı. Kabul edilmeyen dua yoktur diyor. Allah'ın kabul etmediği dua yoktur diyor. Hı -hı. Çünkü icabetli peşin söyleniyor. Evet, peşin peşin Hı -hı. Açık çekmemiş. Ha ne zaman vereceği ayrı bir mesele. Evet. Ha ikinci bir husus namaz dedik. Namazın Hı -hı. son bölümü secdedir. secdedir. Zaten ikra suresi ilk gelen suredir Kur'an-ı Kerim'de. Hı -hı. Onun sonunda buyuruyor ki, siz bana yaklaşın secdedir. Secde edin ve bana yaklaşın. Secde Allah'a yakın olduğumuz bir zamandır Allah'ın kendi ifadesi, Kur'an ayetinin ifadesi. Üçüncü yakın olduğumuz yer hacda ihrama girdiğimiz. Hacdaki ihram makamı. Artık mekandan uzaklaşıyorsun. Yurdundan, evinden, işinden, yerinden, çocuklu ailenden hepsinden uzaklaşıyorsun. Üstelik günlük elbiseleri de çıkarıyorsun. Elbisenden de soyunuyorsun. Özel bir ihram giyiyorsun ki o mahremiyet Allah'ın mahrem bölgesine yani Allah'ın yata odasına mahrem bölgesine girilmeyecek. Bölgeye girmiş oluyorsun işte orada artık Allah'la yüz perde falan yoktur. Zaten yoktur perdeyi kuran biziz Allah'la aramızda hiç perde yoktur. Ama gaflet işte iş meşguliyet eğlence başka zevkler başka tutkular onlar Allah'la aramıza perde olarak giriyor Onları kaldırdığın anda perde falan kalmaz. Perdeyi biz örüyoruz. Yani ipek böceği gibi. Allah'la aramızda perde yok. Allah kendimle bizim aramızda perde koymuyor. Perdeyi biz örüyoruz. İşte üç nokta dua için kabul olunacağı garanti olan yerlerdir. Garanti diyorum. Hazreti Mevlana diyor ki zaten duanın kabul olunmayanı yoktur. Eyvallah. İcabet şey Ve en sonunda da şudur. Yine Hazreti Evlana'dan bahsediyorum. Onun sözü evet. olarak aktarıyorum. Ben diyor Kur'an-ı Kerim'i baştan sona defalarca okudum. Aradım, taradım, eledim. En son şu hükme vardım ki Allah bize ne isteyecekseniz benden isteyin diyor. Bütün Kur'an'ın özeti hı. budur diyor kendisi. Benden başkasından bir şey istemeyin. Hı hı. Ne isteyecekseniz benden isteyin diyor. Evet. Peki hocam, dua, bu aynı zamanda tövbe ve istiğfaraydı. Tövbe Hı -hı. pişmanlık demektir, evet. o aşkı. Biz günahlarımızdan dolayı tövbe istiğfar eder, yaparız, Hı -hı. kusur, özür dilemek demektir. Hı -hı. Ben sana karşı bir ihmal yahut da yanlış bir şey yaparsam, senden Hı -hı. özür dileyeceğim. Allah'a karşı bir kusur işlersem ki çok Hı -hı. kusurumuz vardır. Hı -hı. Emirlerine itaat etmiyoruz, Hı -hı. sözünü tutmuyoruz, vaktinde yapmıyoruz. Hı -hı. Hem yapmadığımız emirleri var, hem tutmadığımız emirleri var, hem Hı -hı. de vaktinde yapmadık. Mesela namazı geciktiriyoruz diyelim. Hı -hı. Hı -hı. O bakımdan ya, sürekli tevbe edeceğiz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ben günde 70 defa tevbe ederim. İstiğfar ederim. Özür dilemek samimiyet Hı -hı. ifadesidir. Hı -hı. Yani diyor ki centilmen bir İngiliz lordunun sözü var. Centilmen Eşe, dosta karşı hata yapmayan insan değildir diyor. Herkesin hatası var. Özür dilemeyi bilen insandır diyor. Yaptığı hatalardan dolayı özür dilemeyi biliyorsa işte ona centilmen denir. Diyor. Hata yapmayan insan değildir. Yani hatası az da olsa çok da olsa birbirimize karşı mutlaka şeyimiz oluyor. Kusurlarımız, eksiklerimiz oluyor ama centilmenlik işte bu tövbe Allah'a karşı. Ha biz günahlarımızdan, yanlışlarımızdan dolayı Allah'a tövbe ederiz. Evliyaullah ibadetinden dolayı tevbe hı hı. istiğfar eder. Hı hı. Çünkü Ya Rabbi sana hakkıyla ibadet edemiyor. Efendim. Namazı hı hı. kılar, hı hı. ondan sonra iyi yapamadım, güzel kılamadım, bu namazın hakkını veremedim diyerek Allah'tan tevbe diler, hı hı. af diler. Af hı hı. Yaptığı bir Tevbenin kabul olması için de o yapılan hatadan hı hı. ders çıkarıp bir daha aynı şeyi yapmamaktır. Yapamam. Pişmanlıktır yani... Tevbenin de kabul Hı -hı. olması. Allah tevaptır aynı zamanda. Hı -hı. Rahmandır, rahimdir, tevaptır. Tevap nedir? Tevbeleri kabul edemem. Özür dileyenlerin Hı -hı. özrünü kabul ederim diyor. Ne zaman? Bir kısmı 15 Hı -hı. yaşında, bir kısmı 30 yaşında, Hı -hı. bir kısmı 70 yaşında. Kimine? Herkese hidayet aynı günde gelmez. Hı -hı. Bir takım olaylardan, bir takım derslerden, bir takım e, gelişmelerden sonra gelir. Yani Hı -hı. ağacı dikiyorsun 10 sene sonra ceviz veriyor. Hı -hı. O gün vermiyor bize de Allah'ın hidayeti herkese her gün her yerde her aynı şekilde gelmez evet. Peki hocam, şöyle tüm... uyanmamızı gerektiren bir takım sebepler olması lazım babası vefat ediyor Hı -hı. bir arkadaşım bana dedi ki hocam babam vefat etti ben dedi onun vefatından daha çok onun namazını kılamadığım için üzüldüm dedi. Hı -hı. babamın namazını kılmak dedi Hı -hı. istediğim halde yapamadım çünkü cenaze namazı nasıl kılınır bilmiyordum dedi ve bunun acısını unutmu, hala unutmadım. Benim ilk Hı -hı. işim dedi çocuklarıma namazı öğretmek ve cenaze namazını öğretmek. Ben ölürsem hiç olmazsa çocuklarım namazımı kılabilsin diye. Başkaları dedi babamın namazını kıldı. Ben geçip onlarınla beraber babamın namazını kılamadım dedi. Bu ne kadar acı bir olay. Ne kadar acı verici bir olay. Kendi öz babasının cenazesini başkaları kılıyor. Kendisi o şeye, merasime katılıp o namazda bulunamıyor çünkü... Bilmiyorum. Bilmiyordum diyor. İlk işim cenaze namazını öğrenmek Hı -hı. oldu. Ve şimdi amcaların, dayılarım, akraba kim ne de hemen koşuyorum diyor. En son hafta cenaze namazı. Onu telafi etmek için. Evet. O, o babasının cenazesini Hı -hı. kılamadığının acısını unutmak Hı -hı. için hiç olmazsa diyor. Bundan sonra aynı şeyi Hı -hı. yapmayayım diyor. E bu bu insanlıktır yani tabi işte işte babası ölüyor. Cenazesini Hı -hı. kılamadığı için ona hidayet geliyor. Bir Hı -hı. rüya görüyor. Hı -hı. Değişik enteresan bir rüya. Ay diyor şimdiye kadar. Demek ki gafletteymişiz diyor. Bir rüya sebep olur. Kitapta okudum. Bir cümle Hı -hı. sebep olur. Bir arkadaşın Hı -hı. sebep olur. Bir mesela ben Tavşanlı'ya gittim vaktiyle. Hayatımda dinlediğim en güzel sabah ezanı. Tek başıma gittim. Arkadaşım gelmemiş daha. Yani beni Hı -hı. karşılayacak arkadaşım. Mersin'den gelecek. Ben buradan gidiyorum. Kimseyi tanımıyorum. Orada bir otel buldum. köhne bir otel. Zaten o zaman her taraf koca tavşanlı, kömür kokuları içerisinde. Gece yarısı vardı otobüs, saat bir gibi. Orada bir otel buldum. Uyku da tutmadı, soğuk da bir otel, kış çünkü. Otel soğumuş artık, yakmışlarsa kalorifer falan da yok. Yorganın içine büründüm böyle. Yarı uyku, sonra sabah ezanı. O gurbette, o kimsesizlikte. O allah Ekber, o müezzinin sesi, gittim müezzini tebrik ettim. Çok da güzel ezan okuyan bir müezzin. E şimdi böyle olaylar tesir ediyor. Bir ezan tesir ediyor, bir cenaze merasimi, bir şey tesir ediyor. Yani bizim uyanmamız için bir takım tembih uyarıcılara ihtiyacımız vardır. Gaflette olduğumuz zaman hiçbir şey tesir etmez. Üzerimizden tır geçse tınlamayız yani onu da söyleyeyim. Allah gafletten kurtarsın bütün mesela. Peki hocam yani bu evet. tövbe ettik işte yani kul tekrar bir şeyler günah işliyor hata ediyor. Aynı günahı tekrar evet. işliyor. Evet. Yine tekrar tövbe edecek. <gülüyor> Tövbeni yüz defa bozmuş olsan da yine gelip tövbe edeceksin. Peki çünkü, hocam yani. Çünkü başka kapı yok. Yok. Başka kapı yok. Şimdi çocuk babasına karşı aynı şey yapmıyor mu? Oğlum diyor annesi üstünü kirletme diyor. Hı <gülüyor> hı. Yine gidiyor çikolatalı dondurmayı yerken üstünü kahverengiye boyayıp geliyor. Ay diyor ben sana kaç defa dedim diyor falan. Ne yapacak? Ertesi günü yine aynı şey. Yine anne özür dilerim falan diyecek çocuk. Yani evet. tabii yaşıyor. 5-6 yaşındaysa tabii mahcup mahcup gelecek. Yine bakıyor yoğurt Biz de öyledir. Yani dondurma yerken üstümüzü kirletiriz. Tekrar dondurma yediğimiz zaman yine üstümüze sıçrar. Dökeriz. Döşüş ederiz. Döş şey Başka tövbeye de başka gideceğimiz kapı yok ki. Yine Allah'ım Ya Rabbi biz bunu aciz. Biz tövbe de etsek tevbemizi de tutamıyoruz. Hı hı. Söz veriyoruz sözümüzü de tutamıyoruz. Yani ahde vefa. Ahde vefa. Evet efendim. Ahde vefa büyük adamların işidir. Çoluk çocuğun işi değildir. <gülüyor> <gülüyor> Be, yani, tövbede sadık olmak. Tövbeye sadakat. Efendim işte tövbedeki sadakat da yine bir irade meselesidir. Hı hı. Şimdi Neyzen Tevfi'nin var biliyorsunuz evet. bu. 6.870 safa hatta Akif, Akif'e her defasında söz veriyor. Bir daha içmeyeceğim diyor, bir daha içmeyeceğim diyor, bir daha içmeyeceğim diyor. Daha içmeyeceğim, diyor. <gülüyor> Ama akşam olunca tabii o alışkanlık, o tutku, o triyakilik onu götürüyor meyhanenin önüne. Hele o tarafa bir gideyim diyor, Gelsin ne var bakalım. Ondan sonra buyur dedikleri zaman dayanamıyor. Bir defasında şey etmiş çiçek pazarına girmiş tabi herkes tanıyor Allah bak böyle bir günde rahmetle anıyoruz Allah rahmet eylesin evet. ben çok severim rint meşret bir evet. adam onun da ona göre şimdi evet. üstad buyur falan diyorlar evet. hiç duymuyor gidiyor evet. tam karşı şeye geçiyor öbür sokaktan çıkmaz evet. gibidir orası biliyorsun evet. pasaj evet. çiçek pasajında evet. öbür kapıdan çıkınca Ulan diyor, aferin sözünün eriymişing diyor. Şimdi hak ettiğin bir dümblerakiy diyor. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bütün davetleri reddediyor, direniyor, direniyor. <gülüyor> en sonunda da kendisine mükafat olsun diye ikram ediyor şimdi. Şimdi böyle tabi yani o onlar örnek değildir e, e, bu işte e, din içinde e. Peygamber Efendim e. e, yani. E. Onları severiz, dua ederiz. E. Allah affetsin deriz hı hı. ama örnek peygamber Efendimiz din işinde. Peygamber ne yapıyorsa onu yapacağız. Hı hı. Dinde hı hı. örnek olur. Hı hı. Yani bunlar işte bu şey zordur biraz bu iş. <gülüyor> Mesela adam mürşidini kendisine hı hı. örnek alıyor. Hı hı. Mürşid trafik polisi ya. Evet. Seni hakka götüren yolu gösterecek. Doktor gibidir yahut da. Hı -hı. Sana ilacı verecek ki seni hastalıktan kurtaracak. Hı -hı. Ama sen doktora değil Allah'a tapacaksın. Hı -hı. Yahut Hı -hı. mürşide değil. Peygamber'e bile değil. Peygamber'e biz tasdik ederken nübüvvetini Abduhu ve Resuluhu diyoruz. Önce kul olduğunu söylüyoruz. Hı -hı. Bunu mutlaka söylüyoruz hem de. Hı -hı. Mutlaka söylüyoruz ki peygamber tapılacak bir ilah değildir. Tanrı değildir. Evvela kul olduğunu tasdik ediyoruz. Hı -hı. Ondan sonra Resulullah olduğunu tasdik ediyoruz. Allah'ın elçisidir ve Allah'ın kuludur ve elçisidir diyoruz. Hı -hı. İşte Hristiyanlıkta bu olmadığı için, Hı -hı. Bu, bu çivi, bu, bu nokta, bu düğüm Hı -hı. olmadığı için Allah'tan İsa farkı yok dediler işte aynı şeyi. Yani. O da Allah sayılır falan diyerek işi Hı -hı. şey ettiler. Yani bu, bu, bu bilhassa vurgulanmıştır ki Hı -hı. insanlar sevdikleri şeylere Tapma meylindedirler. Aşırı taparlar. Hı hı. Topa da taparlar. Kadına hı hı. da tapar, Paraya da tapar, hı hı. Mesleğe de tapar. Ay diyor meslek aşkı diyor. Ben diyor tanrı gibidir benden diyor. E tapacak çok şey var. Eyvallah. Allah'tan başka da tapacak şeyler. Hı hı. Neyi en çok seviyorsan hı hı. ona tapıyorsun demektir zaten. Eyvallah. E, şey, Firmizi Hazretleri Hazreti Mevlana'ya derken orada diyor ki hür olmadan kul olamazsın diyor. Hı hı. Hür olmak ne demektir diyor. Arkasından Hı -hı. da anlıyor. Hür olmak Allah'tan başka bir şeyi sevmemek demektir diyor. Bu para olabilir, köpek olabilir, Hı -hı. eşya olabilir. Hı -hı. Hatta sevgili kadın olabilir. Hı -hı. Hatta kendi nefsin olabilir. Hı -hı. Kendin olabilirsin diyor. Bütün bu tapma konusu olan Hı -hı. sevgilerden kurtulmadıkça, bu tutkulardan kurtulmadıkça Hı -hı. hür olamazsın diyor. Hür olmadan da kul olamazsın. Kul Onun için Allah'ı her şeyden fazla seveceğiz ki kul olalım. Hı hı. Ona kul olduğumuzu belli edelim. Evet. Peki kısa bir e, parça dinleyelim Şaban'dan gene. <gülüyor> Şimdi dua dedik, tövbe dedik, ahde vefa dedik, sadaka samimiyet samimiyeti olmadan olur mu bunlar? Samimiyet işin özü zaten. Yani sevgi, samimiyeti gerektirir. Hı hı. Samimiyet, mesela şöyle söyleyeyim, çok sevdiğim bir insanın hı hı. cüzdanından ona sormadan para alabilmektir. Eyvallah. Evet. <gülüyor> samimiyet budur. Evet dostluk, hı hı, samimiyet hı, hı, hı, hı. bunu hoca böyle söylemiştir Ahmet Bey. Eğer arkadaşınızın çok uyuyor hı hı, mesela hı, onu uyandırmak istemiyorsunuz. Orada çeketi asılı cüzdanı para var. Hı hı, hı. cüzdan ona sormadan, onu uyandırmadan hı hı. parayı alıp harcayacaksın. Hı hı. Sonradan söyleyebilirsin. Hı hı. Eğer o bir reaksiyon gösterirse yahut memnuniyetsizlik hı hı. ifade ederse Orada samimiyet derecesinde azalıyor Evet, yani. evet. Samimiyet. Eğer o memnun olursa bundan <gülüyor> sevinç duyarsa <gülüyor> o da aferin <gülüyor> iyi yapmış. <gülüyor> o Aliüla <gülüyor> Ali O zaman işte samimiyet odur. Yani. Peki hocam biz her şeyi yapıyoruz diyoruz. Yani samimiyet güvenden de. Evet. Sevgime <gülüyor> sevgi, <gülüyor> Güven <gülüyor> ve samimiyet. <gülüyor> <gülüyor> E, samimiyetin tabi bozulması sadakatsizliktir. Yani. Bu ibadete sırayet ettiğinde. Hepsi ibadettir. Bunların ibadet evet. Bunları ibadet için söylüyoruz zaten bunlar. İbadet için söylüyoruz. Mesela e, bizim şeyimizde hı. oruç iken yalan hı hı. söylemek hı hı. orucun sevabını giderir. Evet. Halbuki diğer mezheplerde yani mesela Caferi mezhebinde işte başka mezheplerde hı hı. orucun kendisini giderir. Hı. Götürür. Yeniden tutmak gerekiyor. Hiç yalan söylemeyeceksin. Yani o bakımdan. Yani şimdi bir takım Peygamber Efendimiz'e geliyorlar. Oruçla ilgili olduğu için söylüyorum. Samimiyetin oruçla bağlantısını kurmak için. Biz Peygamber Efendimiz yemek yiyor. Şey oruç Ramazan ayı değil başka bir gün. Yani biz oruçluyuz ya Resulallah diyor. Yani yemek davet ediyor Peygamber Efendimiz sofraya. Hı -hı. Biz oruçluyuz diyorlar. Peygamber Efendimiz diyor ki tükürün yere tükürün diyor. Kan tükürüyorlar. Oruç bozuldu. Evet şimdi diyor siz biraz önce bir din kardeşinizi çekiştirdiniz. Din kardeşini çekiştirmek insan eti yemektir. Hı -hı. İşte şimdi bu yere tükürdüğünüz kan biraz önce yediğiniz o din kardeşinizin etidir diyor. Etinin kanıdır. Bunu tükürdünüz. Hı -hı. Siz oruçlu olduğunuzu söylüyorsunuz ama ribet yapıyorsunuz, insanları çekiştiriyorsunuz. Başka bir defasında diyorlar ki efendim falan komşunun hanımı çok mübarek bir kadın. Sürekli namaz kılar, aşağı yukarı her gün oruç tutar. Peygamber Efendimiz diyor ki, "Peki hiçbir kusuru yok mu?" "Ufak bir kusuru var." diyorlar. Diliyle insanları kırar. O ufak dediğiniz kusur ufak bir kusur değildir. O kadın cehennemliktir." diyor. Yani Diliyle insanları iğnelemek, sürekli iğnelemek yahut da sürekli küçük düşürmek. Hı hı. Sürekli hakaret varis yani işte onu böyle Eleştirmek. eleştirme. O eleştirme yani ilimsel manada olursa bir şey hı hı. değil de. Yani her yaptığını kusur. Kendini bu çünkü başkalarını küçükle düşürmek, hı hı. küçük düşürmek kendini büyük görmek hı hı. içindir. Bunu da küçükler yapar aslında. Kusurlu insanlar yapar. Hı hı. Yani kendi günahlarını örtmez. Onun için ne diyor? İğneyi kendine çuvaldızı... Çuval aksinde tersini, tersini söylemek lazım. Önce sen çuvaldızı kendine batır, ondan sonra <gülüyor> iğneyi başkalarına... Ahut da iğneyi hiç kullanma. <gülüyor> Eğer tenkit edilecek şey varsa <gülüyor> kendini tenkit Kendine batır <gülüyor> iğneyi. Kendini iğnele. O bakımdan Peygamber Efendimiz diyor ki o kadın cehennemliktir. Çünkü <gülüyor> kalp kırmak... Ne dedik demin? Allah kalbimizdedir. Allah'ın iki tane evi var efendim. Birisi Beytullah dediğimiz Kabe... Allah evi diyoruz ona Beytullah. <gülüyor> orada Allah falan yok gerçi ama <gülüyor> mecaz olarak öyle <gülüyor> söylüyoruz mecaz olarak Allah'ın evi Kabe'dir hakiki manada Allah'ın evi kalptir, insan kalbidir gönüldür yani gönül dediğim şey çünkü biz gönlümüzle iman ediyoruz <gülüyor> gönlümüzle seviyoruz Allah'ı sevdiğimiz yerde Allah vardır <gülüyor> sevgisinin olduğu yerde Hazreti Mevlana'ya diyorlar işte Şimdi kendisi diyor, <gülüyor> diyor ki Peygamber Efendimiz buyurdu, iyilerin anıldığı yere Allah'ın rahmeti gelir. Allah'ın sevenlerin anıldığı yere Allah'ın kendisi gelir diyor. Hı. Aşıkların anıldığı yere Allah'ın Allah aşıklarının anıldığı yere Allah'ın kendisi gelir diyor. Çünkü o da Peygamber sözüdür. Elmer u maamen ahbbe. Kişi sevdiğiyle beraber. Allah'ı seviyorsak Allah kalbimizdedir, hı. gönlümüzdedir. Peygamberi seviyorsak, peygamber gönlümüzdedir. Zaten ayette vardır. Peygamber sizin içinizde olduğu müddetçe Allah size azap etmeyecek diyor. Hı. Mekkeliler için geliyor ayet. Peygamber içinizde olduğu müddetçe Allah Mekkelilere azap etmeyecektir. Peki peygamber Mekke sokaklarında dönüp dolaşırken Mekkelilere azap edilmeyecekse, peygamber bizim kalbimizde ise o kalbe Allah azap eder mi hiç? Öyle şey olur mu? Kendisi vaat ediyor. Senin olduğun yere ben azap etmeyeceğim diyor. İşte bu Allah, Muhammed, Ali, Ehlibeyt, eşlendim işte bu iş. Bu iş muhabbetle biter. Yalnız ibadet muhabbetin göstergesidir. İbadetsiz asla İbadet ol. göstergesidir. Bana bir Bektaşi dedesi şöyle dedi. Ya azizim dedi fazla karıştırmayalım bu işi dedi. Bizimkiler muhabbet dediler, ibadeti terk ettiler dedi. Sizinkiler de ibadet dediler, <gülüyor> muhabbeti terk ettiler dedi. Bu din dediğimiz şey muhabbetle ibadetin birlikte olmasından meydana gelir dedi. İkisi bir olursa din olur dedi. Tek tek din olmazdı. Hayatımda işittiğim, hiç unutmadığım en büyük kelimelerden bir tanesi. Ciltlerle kitap okusam belki bu dersi bana böyle... Allah rahmet eylesin vefat etti Zeynel Baba evet. Ankara'da ismini de söylerim Hı. rahmete vesile olsun diye evet. almış arkadaşlarını hacda da görüştük burada görüşmüştük Hı. tanışmıştık kendisiyle mübarek bir adam evet. yani şimdi her şeyin hakikisi tadından Hı. yenmiyor sıra söyleyeyim Hı. ben, ben şey yani serada yetişmiş insan Hı. Hı. istemiyorum Hı. tarlada yetişmiş hakiki Hı. Hormonsuz, evet. onu istiyor. Bektaşısı hakiki Bektaşısı, eyvah başüstüne. Zaten evet. an... işte bu samimi. Yani çocuğu niye seviyoruz biz? Evet. Onun misal. Hı hı. Evet lütfen. Samimi olduğu için. Hı. Çocuk ağlarken de samimidir, gülerken de samimidir. Hı hı. Söverken de, öfkelenirken de samimidir. Kızarken de samimidir. Hı hı. Bütün her şeyine katlanıyoruz sözü Öfkesine katlanıyoruz, sinirine katlanıyoruz. Niçin? Hı hı. Samimi olduğu için. Hı hı. Birbirimize karşı da, Allah'a karşı hı hı. da samimi olacağız. Samimi olmadan bu iş olacağız. Zaten hocam bir büyük demiyor mu? Kim gönül yıkar ise iki cihan bedbahtı. Tabii, tabii, tabii. tabii. tabii. Yani o gönül Allah'ın evi, gönülü yıkmak. Ya şimdi sizin evinizi birisi gelse, yıksak. Hı. Bol düzerle yahut vinçle yıksın. Evin yıkan adama sen ne yap? E peki Allah'ın evini yıkan adama. Allah'ın gönlünü, o insan kalbini kıran adamı. Babam rahmetli derdi ki, adam öldüren gelsin, kalp kıran gelmesin meclisimize. Hı. Bu babamın sözü, o da vası. Katil, cinayet işlemiş, adam öldüren gelsin dedi, kalp kıran gelmesin. Hoyrat adam istemiyorlar. O bakınlar, Allah. Evet. O zaman bu ayda bir kısacıkta öfke galiba bu kalp kırmaya neden olan şeydi biraz. Biraz da öfkeden öfkenin dizginlenmesinden ne ne? nasıl yapacağız hocam? Efendim Öfke, öfke tatlı. baldan tatlı. Öfke baldan tatlıdır. Hazreti Mevlana yine diyor ki çok atıfta bulunuyorum Eyvallah. bu o büyüklerden öğrendiğimizi söylüyoruz zaten burada bizim diye söylediklerimiz de o büyüklerden öğreniyoruz. Hazretim Evlana diyor ki erkek şehvetine ve öfkesine hakim olandır diyor. Hı hı. Erkek odur. Yani hı hı. şehvetine ve öfkesine hakim olan adama erkek denir. Hı hı. Bu ikisine mağlup eğer öfkesine de hı hı. hakim hı hı. olamıyorsa, şehvetine de hakim olamıyorsa, onu insandan bile saymıyor yani. Erkek ona denir diyor. Yani. Evet. De yani, Kur'an'da da var. Velkazimin kişi öfkesini tutan adam bu. Hemen sinirleri şey edemiyor. Hı hı. O sabırla tahammülü hı hı. de anlatıyor. Evet. O da hı hı. da şey e, akşam ah settin hazretleri diyor ki hı hı. Eğer diyor bir insan bir musibete bir kötülükle karşılaştığı zaman kendisine yapılan bir kötülükle evvela feryat ediyor. Hı hı. Sonradan sineye çekiyorsa diyor ona sabır denmez diyor. Ona tahammül denir. <gülüyor> Sabırlı adam diyor hiç rahatsız.